Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Böyle derse başlarken hatırıma geldi, böyle bir şeyden bahsetmek gibi bir niyetim yoktu veya şimdi söyleyeceklerimden. Gerçekten fitnelerin, tozlarının, dumanlarının birbirlerine karıştığı bir zamanda yaşıyor. Peygamber Aleyhisselatü bir hadis-i şerifinde bunu haber verirken Tirmizi'de yer alan bir hadis Öyle büyük fitneler kopacaktır ki diyor O fitnelerde diyor Kimsenin doğru dürüst ne yaptığı ne ettiği Kimin hakkı üzere kimin batıl üzere olduğu belli olmayacak Diyor ki sahabi Diyor ki Mal makhrajun minha ya Rasulallah diyasurudun diyas. Ey Allah'ın Resulü bu fitnelerden çıkış yolu ne? Kurtuluşumuz ne olacak? Kâle Kitabullah. Fihhi habaru ma qablakum ve naba'u ma ba'dakum. Ve huve'l-kavlu'l-fasl ve فَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلٍ وَمَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ diye devam ediyor. Kurtuluş ne bu fitnelerden diyor. Tek kelimeyle. Allah'ın kitabı diyor. Çünkü diyor o kitapta sizden önce geçmiş olanların haberi var. Yani onlar da Allah'ın kitabına karşı nasıl bir tutum takındılar ve buna karşılık neyle karşılaştılar? Ve ne ba'u ma Sizden sonra meydana geleceklerin de haberi var orada diyor. O kitapta. O Allah'ın hakkı batıldan ayıran sözüdür diyor. O bir oyun ve oyuncak değildir. Şaka yolu söylenmiş basit laflar haça değildir. Onunla hükmeden adalet yapar. Adil olur. Ama her kim zorbalık ederek, büyüklenerek, ona boyun eğmeyi kabul etmeyerek onu reddederse Hatta min cebbarin diyor oradaki min cüz'iyet ifade ediyor. Cüz'i bir tekebbür. Öyle adam akıllı tekebbürle de değil. Basit bir tekebbürden dolayı, basit bir küçümse işten dolayı onun hükmünü reddedenin de Allah belini kal. Allah bellidir kurar. Onun için bu ümmetin belli bir türlü doğru yolu. Yani. Ümmetin hepsi belki balık ettiği için, büyüklük tasladığı için bu kitabı terk etmedi. Fakat Cenab-ı Allah ne buyuruyor biliyor musunuz? Biliyorsunuz herif. Ve taku fitneten la tusibanna'llezina zalemu minkum khassa olsun. Öyle bir fitneden, buradaki fitne azap manasındadır. ilahi azap. <gülüyor> Korkun ki aranızdan sadece zulmedenlere erişmekle kalmaz. Hani İsrail oğullarının müminleri efetühlikuna bima faale sufaha minna demşteya. ''Veya efetuhlikune bime fe'alel mubtilun'' denilmişti ya, Cenab-ı Allah bazı hallerde özel kimselerin vebali dolayısıyla umumu da belaya uğratır. Niçin? Çeşitli sebeplerden dolayı. Ya zımnen duruşlarıyla kalben hoş görmeseler bile değiştirme imkanları varken güçlerini kullansalar, imkanlarını bir araya getirseler, değiştirme imkanları olduğu halde değiştirmedikleri için Allah gelir onların hepsine azap ver diyor. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem de böyle diyor. Ya iyiliği ya iyiyi emredip kötülükten alıkoyarsınız. Ya da bunu ihmal ederseniz allah Teala da hepinizi kuşatacak bir azap gönderir üzerinize. Ümmet ne zaman bu hale gelir? Ümmet Allah'ın dinini o dinin değerlerini biricik hakem ve biricik ölçü kabul etmediği zaman bunun yerine Dünyayı tahkim ettiği zaman, dinin değerlerini değil, dünyanın değerlerini, dünyada üretilmiş, dünya ehli insanların ürettikleri değerlerini, kabul ettikleri zaman, onlara göre hayatlarını düzenlemeye kalkıştıkları zaman, o değerlere göre hayata baktıkları zaman, o değerlere itibar ederek hayatı şekillendirdikleri zaman Allahü Teala da üzerlerine böyle bir azap gönderir. Hatta bir hadiste sonra diyor Allah'a dua edersiniz o da duanızı kabul etmez. En büyük musibetlerden birisi bu. Dua edeceksin Allah Teala duanı kabul etmeyecek. Dolayısıyla Gerçekten fitnenin İslam dünyasında kol gezdiği bir zamanda yaşıyoruz. Benim acizane İslam tarihinde de fitneler az görülmedi, çok fitneler görüldü. Şunu gördüm. Tabii bu bir beşerî tespittir, eksik de olabilir aksak da olabilir, doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Ama acizane şunu gördük: ümmet, ferdiyle cemaatiyle İslam'a bütünüyle sahiplenmedi, bütünüyle talip olmadığı zaman dine zararlı olmuştur. Kimisi efendim demiş, biz Nefsimizi tezkiye edelim, temizlenelim, arınalım, paklanalım. Dini böyle kurtaracağız. Yok din bundan ibaret olsaydı amelna. Din böyle değil. Maalesef dine hak ettikleri gibi veya düşündükleri gibi faydalı olamadılar. Kendileri hakkında bir hüküm vermiyoruz. Ayrı bir şey. Maksatları gerçekleşmedi diyor. Kelamcılar çıktı, şunlar çıktı, bunlar çıktı. Muhtezilesinden bilmem şey şahısına şuna buna. Her birisi İslam'ın bir tarafına sahiplendiler. Din bundan ibaretmiş gibi adeta. Dinin diğer aksamını, ahkamını unutuverdiler. Oysa Cenab-ı Allah bu dini kamil olarak indirdi. Eksiklik bırakmadı. Bu din tamamlanmadan Resulünü ümmet arasından kamzetmedi. Bu din tamamlanmadan vahyin sonu gelmedi. Ne zaman ki bugün sizin üzerinizde, sizin için dininizi tamamladım. Üzerinizdeki nimetimde de eksik bırakmadım. Size din olarak İslam'ı beğenim seçtim dedi. Yani Artık bundan böyle siz bu dine dört elle bütünüyle sarılın dedi. O zaman Resulü'nü aldı. Bu ayetten önce Resulü'nün, Resulü'nü ümmet arasından almadı. Fakat ümmet geçmişte de günümüzde de dini Tümden sahiplenenler oldu, olmayanlar oldu. Dine tümden sahip olanlar yine bu hataplarına dinin tamamını telkin ettiler. Allah'ın dininin birbirinden bölünmez ve ayrılmaz olduğunu söylediler. Öbürleri bölünür ayrılır demedi ama maalesef hayatları, yaşamaları, davaları eksik bir dine talip olmak gibi bir Resim yansıttı, bir tablo yansıttı. Ve bu onların yansıttıkları bu tabloyu görenler nazarında Allah'ın dini adına kamil bir kanaat, kamil bir fikir, kamil bir düşünce vermedi. Vermeyince de ümmet ne oldu? Körlerin fili tarif etmeleri gibi herkes filin neresine dokunduysa Dini orası zannetti. Kimisi dedi ki din tahkiki imandır. Hayır din tahkiki iman değildir. Tahkiki iman bu dinin bir bölümüdür, bir esasıdır. Kimisi dedi din ahlaktır, zikirdir, Allah'la beraber olmaktır. Hayır efendim. Din bunların ayrı ayrı hiçbiri değildir. Kimi din siyasettir dedi. Devlet olmaydı olmaz falan filan. Öyle bir şey yok. Allah'ın dini bir bütündür. Şu anda şairini hatırlamıyorum. Adam böyle başlıyor şiirine. Veleyse dinullahi bil muadda diye başlıyor. Şair bunu hissetmiş ya fark etmemiş. Allah'ın dini öyle parça parça edilecek bir grup grup ayrılacak biri diyenler koparılacak bir yapboz gibi değildir. Bu din ahlakıyla beraber, bu din akidesiyle beraber, bu din siyasetiyle beraber, bu din nefsi terbiye etmesiyle, tezkiye etmesiyle beraber, duasıyla, zikriyle, Allah'la beraber, kulun beraber olmasıyla, ahirete imanıyla vesaire, alışverişiyle, hepsiyle, her şeyle, iktisadıyla, askeriyesiyle, cihadıyla, bütünüyle bir dindir. Galiba günümüzde ümmetin en ciddi fitnesi, en ciddi sıkıntısı burada. Ümmet bir türlü dine toptan sahiplenmek istemiyor. Veya akledemiyor. İstemiyor dersek belki biraz ifade ağır olur. Kimseye zulmetmek de istemiyoruz. Ama biz dine tümden sahiplenmek durumundayız. Ve ancak dine tümden sahiplenenlerin her şeylerini sahiplenir. Her şeyleri sahipleniriz. Dine tümüyle sahiplenmeyene kusura bakma senin burada eksiğin var. Eksiğini tamamla. Ondan sonra biz seninle adım adım yürümeye varız. Der. İşin şeyi bu. İşte bu Buradan böyle bir girişle, ayet-i kerimelerle ne kadar alakası var bilmiyorum ama içinde bulunduğumuz asırdan, şartlardan, Türkiye'de birkaç gündür veya birkaç zamandır cereyan eden olayların galiba temeli budur. Her birimiz Müslümanlar ya dinin bir tarafından tutuluyoruz, Dine bir tarafından tutunuyoruz. Veya dini bir taraflarından mıcıklıyoruz O daha da beter. Maazallah. Rabbim Müslümanlara intibah versin. Mesela yok efendime söyleyeyim şu bu. Hayır kardeşim Allah'ın dinine hakkıyla sahiplenilmeden Allah'ın dini hakkıyla idrak edilmeden hiçbir meselemiz çözülmez. Zaman zaman inişler, yokuşlar görülebilir. Fakat bunlar çözüm değildir. Çözüm zor olsa da, uzun vadeli gibi görünse de Allah'ın dinine topyekul sarılmaktan geçer. Tek başarıya götürecek teminatı olan yol da budur. Bunun dışındaki bütün yollar Seraptır eğer cehenneme çıkmasa. En azından seraptır. Rabbim bizleri korusun. Tüm müminleri. Evet. Kur'an-ı Kerim'in hemen hemen ortalarında yer alan çok önemli sureler yani nasıl çok önemli derken az önemli, önemsiz falan değil. Özellikle surenin önemine değinmek istiyoruz. Nahal suresi gerçekten. Çok muhteşem bir sure. Çok büyük bir sure. 51. ayet kerimede kalmıştık geçen dersimizde. Eğer bir rakam, bir mana ifade ediyorsa bugün de hayırlısıyla başladığımızdan bu yana kaç yıldır, beş küsur yıl belki oldu 300. ders olmuş olacak. Rabbim ecrinden mahrum etmesin. İşlediğimiz hatalarımız ve kusurlarımızı tasih etmeyi nasip eylesin. Amin. Kitabı hakkında bilmediğimiz şeyleri söylemekten korusun. Amin. Günahlarımız, hatalarımız olmuşsa bizi affe, ve mağfiret eylesin. Amin. İnanın bu e, Konuşuyoruz ama en zor işlerin başında gelir Allah'ın dini, Allah'ın kitabı hakkında söz söylemek. Rabbim bizlere kolaylaştırsın hepimize de ve tekrar edeyim özellikle kitabı hakkında bilmediğimiz şeyleri söylemekten ve hata etmekten, hataya düşürmekten hem ona sığınırız hem bizleri korumasını niyaz ederiz. Diyor ki 51. ayeti kerimede bu mübarek surenin İstiye billah ve قال الله لا تتخذوا إلهين الله ferman buyurdu. İki ilah edinmeyin. Niçin? Çünkü o ancak bir ve tek ilahtır. Yani sizi ve kainatı iki ilahın idare ettiğini, sizin ve kainatın işlerini, iki ilahın yürüttüğünü sakın söylemeyin. Çünkü bir başka yerde şöyle buyuruyor Cenab-ı Allah. لو كان فيهما آلهة إلا الله Eğer göklerle yerde Allah'tan başka bir ilah bulunsaydı her ikisinin de düzeni, intizamı bozulur, giderdi. Mantık bunu kabul etmez. Günlerde, haftalarda, dünyada belki binlerce ortaklık kurulur. En uzun süren ortaklık belki üç senedir, belki beş senedir, hele bizim şart toplumlarında ben uzun boylu ortaklık çok az biliyor, Çok çok az. Niye? E öyledir insan tabiatı. Onun için hukuk lazım onlara. Şimdi ilahların da birden çok olmaları halinde işleri ahetle yürütebilmeleri lazım. Yoksa kainatın düzeni bozulur. Kainatın düzeni bozulmaması için ne yapacaklar? Birbirleriyle anlaşma yapacaklar. Biz günümüz dünyasında, dünyada görüyoruz ve tarihten de biliyoruz. Savaşan iki güç birbirleriyle barış yapacakları zaman kim galip gelmişse onun dediği olur. Beşer planında bu olur ama kainatın idaresi şeyinde düzeyinde böyle bir şey olmaz. Vakaya aykırıdır. Onun için Cenab-ı Allah burada bunun delili üzerinde durmuyoruz. Çünkü mantık bunun tutarsızlığını çok kolay anlıyor. Sadece böyle bir şey demeyin diyor. Bu yanlış diyor. Baskı asgari bir düşünceyle bunun yanlışlığı ortaya çıkar. Niçin? Çünkü innama huve ilahun vahid. Ayet-i kerimede <gülüyor> burada bu o ancak bir ve tek ilahdır ibaresinde Dört kelime var. Bunların üçü en azından ikisi diyeyim tekid içindir. İnneme ancak hasır ediyor. Başka yok. Huva zamir fasıl olarak gelmiş ve tekid içindir. İlahut zaten bir olduğu manası var. Bir devahit kelimesiyle ayrıca tekidir. Yani iş o kadar vurgulu ve pekiştirici bir ifadeyle anlatılıyor ki o ancak ve ancak bir ve tek ilahtır, eşi yoktur, benzeri yoktur, ortağı yoktur gibi açıklamalı bir tercüme belki ayeti kerimenin bu dört kelimenin manasını hakkıyla verebilir. Peki ilahın me'luh üzerindeki en önemli etkisi, tecellisi nedir? Me'luh ilahı olan, ilah kabul eden demek. Yani biz. Biz bir ilahı kabul ettiğimizi, onu bir ve tek ilah kabul ettiğimizi neyle göstermemizi istiyoruz? Bunun göstergesi nedir? Nasıl tezahür etmeli? Hemen arkasından feiyyaya ferhebûn. O halde madem o bir ve tek ilah tüz o halde yalnız benden korkun. Yalnız benden korkun. Niçin bir tek ilahtır o? Çünkü üstelik ve niçin ondan korkmak gerekiyor? Ve lehu ma fissemâvâti vel ard. Hem göklerde ve yerde olanlar da O'nundur. Ne varsa. Hepsi O'nun mülküdür. Siz dahil olmak üzere. Siz ey insanlar. Ey bu Kur'an'a muhatap etmekle şereflendirdiğim kullarım. Siz de ona aitsiniz. Onun mülküsünüz. Ve lehuddinu vasiba. Din yalnız ve yalnız. Katıksız olarak sadece O'nundur. İtaat mı anasıdır burada din. İtaat yalnız O'na yapılmalıdır. Hem O'na hem onun emirlerine aykırı, istediklerine aykırı başkalarının istek ve emirlerine itaat edilirse demek ki din halisen Allah'a ait olmaz. Din katıksız olarak Allah'a ait kılınmış olmaz. Cenab-ı Allah ne diyor Kudsi Hadis'te? Diyor ki اَنَا اَغْنَشُّرَكَ bütün ortaklar arasında ortağa en muhtaç olmayan ben. Ortaklığa ihtiyacı olmayan benim. Men amile amelen eşrek bihi gayri feteraktuhu ve Her kim bir amelde bulunur da benim için yapması gereken bir ameli işler de o amelimde benden başkasını da ortak tutarsa onu ortak koştuklarıyla beraber ortak koştuğuyla beraber baş başa bırakabilir diyor. Ben o amelden bir şey istemem. Benim ona ihtiyacım yok diyor. Yani onun amelinin yüzüne çarpar. Kabul etmemek bir tarafa. Bana şirk koşmuş olmasının da cezasını ver. Çünkü Cenab-ı Allah'ın şirkeye ihtiyacı yok. Ortağa ihtiyacı yok. Bizi yaratırken birisiyle ortak olarak mı yarattı? Haşa. Kainatı veya kainattaki herhangi bir şeyi başkasıyla ortaklaşa mı yarattı? O halde neden onun emirlerine itaat ederken onun emirlerine aykırı olana da olmayana da onun uygun olana da olmayana da İtaat etmeyi kabulleneceğiz. Nasıl kabullenebiliriz? O zaman Allah'a ortak koşulmuş. Cenab-ı Allah diyor ki, sizi ben yarattım, kainatı ben yarattım, kainatın yasalarını hükümlerini ben koydum. Sizin de iradenizle kainattan farkımız burada. Diğer kainatın cücülerinden, bölümlerinden. Kainat, istese de istemese de Allah'a itaat ederler, değil mi? Rabbin göğe ve yere isteyerek veya istemeyerek gelin dedi. İkisi de isteyerek geldik dediler. İsyan iradeleri yok. Melekler aynı şekilde. La ya'sûnallâhâ me yâmarâhû ve yıf'alûne ma yâmarûn. Allah'ın kendilerine verdiği emirlere isyan etmezler. Emrolunduklarına yerine getirirler. Biz insanlar ve mükellef olan cinler. Farkımız burada. İradenizle diyor. Benden başkasına o halde itaat etmemelisiniz. Çünkü ben sizi ortaksız yarattım. Sizin de bana... Başkasını bana itaatte ortak koşmamak üzere itaat etmeniz lazım. Yalnız bana itaat etmeniz lazım. Kur'an bu mesele üzerinde çok hassasiyetle durur. Onun için Fatiha suresinin ilk fermanlarından birisi de budur. Hatta Fatiha'nın ve Kur'an'ın ilk emri de budur. Çünkü... Elhamdülillahi Rabbil Alemini bir haber cümlesi olarak kabul ediyoruz. Ondan sonra inşa cümlesi var. Yani kendimiz cümle oluşturuyoruz ifade yerindeyse. Böyle olacak diyoruz. Ne diyoruz? İyyâke ne'abudu ve iyâke nesta'in diyoruz. Yalnız sana ibadet ediyoruz, yalnız senden yardım diliyoruz. İşte dinin halisen Allah'a olması bu demek. Allah şunu emrediyor. Resulü şunu emrediyor. Başkaları da bunlara aykırı emirler veriyor. Bazen buna, bazen buna falan. İkisi de arasında fazla bir fark yok. Maazallah. Denildiği zaman şirk işte orada baş gösteriyor. Ha, i̇stemeyerek, şartların dayatmasıyla, iraden dışında, başka çaren yok veya hatta hoşlanmayarak Nefsine, nefsini öyle tercih ettiği için gibi haller dışında Allah'ın emirlerine aykırı olan emirleri Allah'ın emirlerini uygulama imkanı varken Allah'ın emirlerine denk aralarında fark yok veya hatta bazen üstün görerek itaat olunduğu takdirde orada din namına bir şey kalmaz. Din namına bir şey kalmaz. Bir küp şaraba bir bardak su koysanız bir şey olmaz. Fakat bir küp suya bir damla şarap koyduğunuz zaman fasil olur. Biter su. bu Din hiçbir şekilde ifsad edilmemeli. Bozulmamalı. Dinin de en önemli noktası ihlasdır. İhlas da şirkin zıttıdır. Ameli katıksız olarak Allah için yapmak demektir ihlas. Onun için diyor, kim benim için yapılması gereken bir amelde benden başkasını ortak koşarsa onu o ortak koştuğuyla baş başa bırakırım diyor. O halde diyor, Efe Allahi tettekun. Din katıksız olarak ihlasla halisen Allah'a ait iken siz peki Allah'tan başkasından mı korkacaksınız sakınacaksınız çekineceksiniz ondan başkasının azabından mı çekineceksiniz korkacaksınız. Allah'ın dışındaki bütün otoriteler cezaları, zulümleri, mükafatları, her şeyleri hükümleri tıpkı Firavun'un sihirbazlarının iman ettikten sonra söyledikleri durumdadır. Ne demişlerdi Firavun'a? فَقْضِ <gülüyor> مَا اَنْ تَقَادْ اِنَّكَ تَقْضِي هَذ۪ي الْحَيَاتَ الْدُنْيَا Vallahi Büyük müminlerdi gerçekten. Çok büyük müminler. Öyle birçok kimselerin belki ömür boyu ibadetle ulaşamadıkları mertebeye bir saat içerisinde ulaştılar. O kadar büyük insanlar. Cenab-ı Allah bazen ifade ediyse, daha doğrusu bazen değil, kemiyetle birlikte keyfiyet esas alır nicelik değil nitelik esas işte o müminlerin imanın nitelikleri imanlarının niteliği fevkalade yüksekti 24 dört aya halis o kadar güçlü iman ki o zaman için yeryüzünün biricik süper gücü değil mi en azından Mısır'da daha büyüğü bulunmayan bir maddi güce kafa tutuyorlar. Karşı çıkıyorlar. İstediğin hükmü ver. Sen ancak bu dünya hayatında hükmedersin. Tamam. Büyümek böyle olur. Dünyanın üzerine çıkabildiğiniz zaman dünyeli güçleri, değerleri, sultaları, otoriteleri ne zaman ve ne kadar ayaklarınızın altına alabiliyorsanız o kadar büyüksünüz. Büyüklüğün ölçüsü budur. İmanın terazisinde büyüklüğün ölçüsü bütün dünya güçlerine istediğin hükmü ver diyebilmekle başlar. Onlar bunu yaptılar. Ve bize örnek oldular. 20 asır öncesinden belki Kur'an-ı Kerim onlara bakır böyle ebedileştirir. Müslüman olarak onlara hayran olmamak mümkün mü? Ah ben de onların mertebelerine ulaşmak için uğraşmalıyım dememek mümkün mü? Ne kadar büyüktürler görebiliyor musunuz? Firavun onların önünde ayakkabılarının yanındaki küçük bir karınca kadar küçülüyor. Bak diye bassalar ezecekler ve ezdiler dedik. Güç budur. Güç Amerika değildir. Güç Rusya değildir. Güç para değildir. Güç teknoloji bilmem ne vesaire değildir. Bunlar sadece gerçek gücün veya hilenin, küfrün, desisenin elindeki aletlerdir, araçlardır. Güç müminin kalbindeki imandır. O iman ile Firavun'a meydan okudular. Ve dediler ki olabilir. Sen bizi asabilirsin dediğin gibi. Ayaklarımızı ellerimizi çaprazlama kesebilirsin. İdam edebilirsin. Fakat senin hükmün işte buraya kadardır. Bundan sonrasına gücün yetmez. Çünkü biz kalbimizle, ruhumuzla bütün zerrelerimizle senin küçüklüğüne Allah'ın büyüklüğüne iman ettik. Allahu Ekber dedik biz. La ilahe illallah dedik biz. Ve Firavun iman etmediği Allah'a güçlü zamanlarında İradesiyle iman etseydi değer ifade edeceği bir zamanda güçlüyken iman etmesi halinde ifade, bir değer ifade edeceği bir zamanda iman etmedi. Zillet halinde, azap halinde iman etti ve o imanın da ona faydası olmadı. Onun için mümin şu Kainatın üç boyutu ile düşünmez. En, boy, yükseklik falan. Hadi Einstein'ın dediği gibi bir de zaman boyutu, maddenin dördüncü boyutu da o olsun. Bu boyutlarla düşünmeyiz biz. Biz zamanı da aşalım. Çünkü kıyamette ebedilik vardır. Cenab-ı Allah'a iman ediyoruz ezele de iman ediyoruz dolayısıyla bizim tefekkürümüzün tasavvurumuzun boyutlarında zaman dahil hiçbir boyut tanımaz bizim tefekkürümüz inanışımız değerlerimiz ahlakımız ölçü biçmelerimiz bunların akıllarına sığmaz onlar bunu avlayamazlar onun için biz bir mümin için bu soru çok etkileyici düşünen hatta yalnız mümin için değil. Aklını kullanan herkes için bu soru oldukça etkileyici ve anlamlı bir sorudur. Allah'tan başkasına mı, başkasına karşı mı takvalı olacaksınız? Daha önce defalarca arz ettiğimiz gibi. Selman-ı soruyorlar takva nedir diye. Emir-ül Müminin Ömer <gülüyor> Ya emir Müminin diyor sen hiç dikenli, çok dikenli, dikeni bol bir tarlada yürüdün mü diyor. Evet diyor. Nasıl yürüdün? Vallahi diyor eteklerimi topladım, yukarı çektim, dikkatle yürüdüm. Aman bir diken benim eteğimi yırtmasın, aman bir diken benim bacağımı yırtmasın diye. Olabildiği kadar ihtiyatla ve titizlikle yürüdüm. İşte takva budur diyor. İşte takva budur diyor. Öyle bir yolda yürüyorsunuz. Siz de biz de hepimiz. Bütün insanlık. Ve Cenab-ı Allah bu insanlığa Allah'tan başkasından mı sakınacaksınız, korkacaksınız? Yani bu yürüyüşünüzde sizin yürüyüşünüzü, adımlarınızı, adımlarınızı atacağınız yerleri belirleyecek tek bir kahir güç vardır. O da sizi ve kainatı yaratan bir ve tek Allah'tır. Devam ediyor. Niçin peki yalnız ondan korkacağız? Niçin yalnız ona karşı takvalı olacağız? وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ Evvela biz Allah'ın üzerimizdeki nimetleri dolayısıyla Allah'tan korkmalıyız. <gülüyor> Çünkü diyor ki وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ Sizin üzerinizde nimet namına ne varsa üzerinizde, önünüzde, sağınızda, solunuzda, her tarafınızda yani her ne nimete, nimet namına her neye sahipseniz neredendir? Allah Allah'tandır. Nimet namına neye sahipseniz hepsi Allah'tandır. O halde ondan korkacaksınız. Sizleri bu nimetlerden mahrum eder korkusuyla. Yani yani Takva bir manada burada şükür demektir. Ona şükredin ki nimetleri üzerinizdeki nimetleri devam etsin. Nimet çünkü şükrü hak eder. Şükür de nimet sahibine nimetin kadrini bildiğini ifade eden hal ve hareketlerdir. Ona dikkat etmek. Üstelik. Summa iza massakumud dur <gülüyor> fe ilehi teca'urun. Sona size bir darlık, bir zorluk, bir sıkıntı, bir musibet <gülüyor> gelip dokunduğu zaman fe ilehi teca'urun. Ona feryat eder sığınırsınız. <gülüyor> Feryat ederek ede yalnız ona sığınırsınız. Feryat ederken sizi o sıkıntıdan kurtaracak gücün o olduğuna inanıyorsunuz da, hatırlıyorsunuz da, esasında her bir haliniz ve hareketiniz bir feryattır. Niye bunun farkında değilsiniz? Evet. Ekonomi bozuluyor, feryat ediyorsunuz. Ahlak bozuluyor, feryat ediyorsunuz. İntiharlar çoğalıyor, feryat ediyorsunuz. Aileler parçalanıyor, feryat ediyorsunuz. Alkolizm yayılıyor, feryat ediyorsunuz. Uyuşturuculuk yayılıyor, uyuşturucu bağımlılığı yayılıyor, feryat ediyorsunuz. Ekonomik dengeler Allah bullak oluyor, feryat ediyorsunuz. Şefkat, merhamet, sevgi, muhabbet kalmıyor, feryat ediyorsunuz. İnsanlarda ahlak, dürüstlük, fazilet, mumla arasan dahi bulunmayacak hale geliyor, fakirleşiyor, ece iflas, her şey dibe vuruyor, ne kadar güzellik varsa hiçbirisinde eser yok, feryat ediyorsunuz. Feryat etmeyin. Allah'ın dini bütün sıkıntılarınızı çözmeyi çözmenin teminatıyla karşınızda duruyoruz. Yeter ki siz kendinizi ona teslim edin. Ona sığınırsınız. Tecerun ce'era ce'era çağıra bağıra feryat etmek Feryad-ı figan ederek ona sığınırsınız diyor. Ona gidersiniz. Beşeriyet şu anda artık sıkıntılı bunalımlı zamanlarında bile Allah'ı hatırlamaz oldu. İş çok feci yani. Çok feci. Beşeriyetin Allah'ı hatırlamaması için Allah'ın hatırlanmamasının ifade yerindeyse rantını yiyen hatırlanmaması için de ne lazımsa onu yap. Medyası bunun için seferber, siyasileri bunun için seferber, üniversiteleri bunun için seferber, önünüze ne gelirse her türlü imkan, tüketeyim cehennemleri. İnsanlar bir takım kimselerin özel birkaç şirketin bilmem neyin vesairenin ürettiklerini tüketmek için man yaklaştırılıyor adet Hiç hiçbir şey yok. Halbuki düşünsek belki 10 günü 10 sene önce belki 5 sene önce şu anda vazgeçilmez hayati bir unsur kabul ettiğimiz bir şey hayatımızda yoktu ve biz yine yaşıyorduk. Bu zorunluluk nereden çıktı? Demek ki fıtrin şeyler değil bunlar, yapay zorunluluklar. Bunlar. Suni, hakiki değil, sahte, yalancı. Asla asla olmayan ihtiyaçlar üretildi ve buna benzer. Madem ona sarınıyoruz, zor zamanlarımızda. Samimiyetimizi ispat etmek için rahat zamanlarımızda da ona sığınmasını bilmeliyiz. Zor zamanlarda Allah'ı hatırladığımız kadar rahat zamanlarda da hatırlamasını bilmeliyiz. Zor zamanlarımızda Allah'tan Allah'ı yardıma çağırdığımız zaman rahat zamanlarında da Allah'ı hatırlamasını bilmeliyiz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Abdullah bin Abbas'a nasihatıdır. Ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki İğrafillâhe firrahâin ya'rifke fişidde Rahat Sıkıntısız zamanlarında Allah'ı hatırla Allah'ı tanı Zor ve sıkıntılı zamanlarda o da seni tanıyacak Seni hatırlayacak Senin imdadına koşacak Senin yanına gelecek diyor Rasulullah Aleyhisselamın ifade yerindeyse gerçekten nebevi hikmeti kendisini burada da gösteriyor. Aleyhissalatü vesselam. Rahat zamanlarında Allah'ı tanıyan, sıkıntılı zamanlarda fıtraten, fıtratın da artısıyla daha çok tanır. Ama rahat zamanlarında da unutan, sıkıntılı zamanlarında da az hatırlar. İşte günümüzün insanı budur sıkıntılı zamanlarda Allah'ı yanınızda görmek istiyorsanız Allah'ı yanınızda bulmak istiyorsanız sıkıntılara düçar olmadan sıkıntılara düşmeden Allah'ı hatırlayın. Ne demek Allah'ı hatırlamak? Allah Allah diyeceksiniz elbette. Allah için ameller işleyeceksiniz. Allah için yapmanız gereken farzların dışında nafileler yapacaksınız. İhtiyaç sahiplerini gözeteceksiniz. Muhtaçların, fakirlerin, çaresizlerin, dulların, yetimlerin, mazlumların, kimsesizlerin ve buna benzer. Hatta yardıma muhtaç hayvanların imdadına koşacaksınız. Ulaşamadığınız muzdariplerin, çözemediğiniz muzdariplerin ızdırapları için ızdırap duyacaksınız. Müteessir olacaksınız Allah için. O zaman Allah'ın rahatlık zamanında tanınmış olursunuz. O da zor zamanlarınızda sizin yanınızda olur. Evet. Peki kısa bir fasıla verelim. Buradan devam ederiz inşallah.